1897 numaralı konu, Ebu Musa el-Eşari'nin Hazreti Peygamberi rüyasında görmesi, Ebu Musa el-Eşari şöyle anlatıyor, Bir gece rüyamda birçok cadde gördüm, nihayet bir tanesi hariç hepsi gözden kayboldu, o caddeyi takip ettiğimde bir dağın tepesinde oturmakta olan Hazreti Peygamberle Ebu Bekir Sıddi'yi gördüm, bir ara o Hazreti Ömer'e, gel, diye işaret eli, Uyandığımda, inâ lillah ve inâ ileyhi raşun, biz Allah içiniz ve yine ona döneceğiz, Allah'a yemin ederim ki müminlerin emiri, Hazreti Ömer, öldü, dedim. Bunun üzerine Enes bin Malik, bu rüyanı niçin Ömer'e yazmıyorsun, dedi. Ben de, benden, ona öleceğini söylememi mi istiyorsun, karşılığını verdim.